Bu ahir zamanda din kelimesi Amerika'da farklı anlaşılıyor, Türkiye'de farklı anlaşılıyor. Dindarlar farklı anlıyorlar, Müslümanlar farklı anlıyor, Hristiyanlar farklı anlıyor, Yahudiler farklı anlıyorlar. Yani herkes farklı anlıyor. Mesela din dediğimiz zaman bir Fransızın dinden anlayışı farklı. Farklı şeyler çağrıştırıyor. Bir Hristiyanın farklı oluyor, bir Amerikalı herhangi birisinin veyahut Çin'deki herhangi birisinin aynı kelimeden anlayışı farklı oluyor. Bu konuda aynı şey, aynı mana çıkmıyor. Sizin görüşünüz nedir? Dini form ve kabuk olarak anlarsan farklı şekiller ortaya çıkar. Maalesef dinin gerçek manası kaybolmuş. Nedir gerçek manası? İnançtır. İnanmak. Bütün milletlerde inanç ve inanmak biridir. Her millet bir şeye inanıyor. İnanmakta birlik var. Dini bir düzen olarak, bir ilahi otoriteye itaat olarak anlarsak bunda ihtilaf yok. Yani Yahudi de aynı Allah'a itaat ediyor, Hristiyan da aynı Allah'a itaat ediyor, Müslüman da aynı Allah'a itaat ediyor, Çinli de, Japon da aynı Allah'a itaat ediyor. Allah'ın isimleri farklı konulmuş olabilir. O önemli değil. Neticede kutsal bir varlığa ibadet ediliyor ve itaat ediliyor. Fakat dinden şekil olarak anlarsak, işte kilise camiden farklı, Havra kiliseden farklı, efendim bir Hindistan'ın mabedi farklı, giysisi farklı, töreni farklı, bu durum insanı kalbine göre değil de onun burnuna, yüzüne, gözüne göre değerlendirmeye benzer. Maalesef dinin özü kaybolmuş insanlıkta. Şekil kalmış ve şekilden dolayı kavgalar, gürültüler, ihtilaflar baş gösteriyor. Bu sorunu çözmek için yine insanları öze, öz manaya, temel evrensel kavramlara indirmek lazım. Dinin temel öğesi inanç ve düzenli yaşamaktır. Ebedi bir hayata göre yaşamaktır. Bu üç kavram bence bütün dinlerde temeldir. Değişmiyor, esastır. Mesela gayb kavramı da böyledir. Biz gayb deyince öte alem, ahiret alemi, görünmeyen ruhlar alemi, cinler alemini anlıyoruz. Onlar gayb'tan Amerika'da mesela şimdi yeni tarikatlar çıkmış. Gayb'tan kimisi büyü anlıyor. Evet. Büyü de o alemin özelliğidir, onu da söyleyelim. Bediüzzaman'ın tabiriyle gök kapıları, gayb kapıları açık gibi görünür. Şöyle gidersin, içine dalarım gibi zannedersin, fakat gerçekte kapalıdır, geçemezsin. Allah geçirtmez, geçemezsin. Allah nasıl geçirtir? Seni vefat ettiriyor, senin kalbini, özünü alıyor, o gayb alemine teslim ediyor. Yani ölümün Allah'ın elinde olmasının manası budur. Yani insan istediği zaman kendini öbür aleme gönderemiyor. Nasıl yaratılmak elimizde değil, biz istediğimiz zaman bu dünyaya gelemiyoruz. Allah bizi yaratıyor, doğurtuyor, besliyor, büyütüyor. Öldürmek de aynı bunun gibi canlılık eylemidir. Bu dünya hayatına son verdiriliyor. Öbür alemde senin varlığını, hakikatini, kalıbını, ruhunu yaşattırıyor. Ve onun için Kur'an Mülk Suresinde ölümü de yaratan Allah'tır diyor. Ölüm de yaratılan bir şeydir. Ölüm bir yokluk, bir dağılma, bir çözülme değil. Dünyadaki hayatına son veriliyor. Senin hayatın gayb aleminde var ediliyor. Yani ölüm bile bir var etmektir. Dağılma, yok olma değil. Materyalistler ölümü şöyle anlıyorlar. Yani işte insan bitiyor, yok oluyor, dağılıyor deniyor. Ama yanlış bir anlayış. Birileri ölümü yanlış anlıyor diye ölümün hakikati değişmiyor. İşte örtü de böyledir. İnsanı medeni kılan, yeryüzünde Allah'ın halifesi kılan bir semboldür örtü insan için. Birisi bunu gericilik olarak tanımlarsa bu gericilik olmaz. Çünkü çıplaklık gericiliktir. Çok önemli. Ve buna benzer kavramları değiştirmekle biz hakikati değiştiremeyiz. Sadece biz kendimize zarar vermiş oluruz. Bediüzzaman Müslümanları gericilikle itham edenlere aynen şöyle diyor. Asıl gerici sizsiniz. İnsanı dinsiz dönemine döndürmek istiyorsunuz. Sizin 1400 sene önce dediğiniz gericilik, şimdi ilericilik olmuştur. Yani halen insanların ideali nedir? Asr-ı saadetteki gibi maddeyle mananın dengelendiği bir hayat yaşamasıdır. Yani bugün Amerika'nın da, Rusya'nın da, bütün dünya devletlerinin de ideali budur. Yani ideal bir ortamda, dengeli bir ortamda yaşamaktır. İnsan bunu arıyor, bunu yakalamaya çalışıyor. Yoksa sanayi kurup bütün tabiatı kirletmek... Bütün milletleri sömürmek, ezmek, silah yapıp onları savaştırmak, katliamdan geçirmek ilericilik değildir. Başka kavramlar gibi bu kavram bile saptırılıyor. Din de böyle saptırılıyor. Dindar deyince ilerlemeye karşı, mistik, içine kapanık, gerici insan tipi. Hiçbir lügatta, hiçbir ıslah ve sözlü kitabında böyle bir mana yok. Din demek, inançlı, kurallı yaşamak demektir. Ama bunun şekli belirsiz. Ki Kur'an ana hatlarını çizmiş, diğer kitaplar da çizmiş. Vahiler çiziyor bunun ana hatlarını. Farz edelim ki çizilmedi de sen çiz. Hadi Kur'an'ı bir kenara koyalım, Tevrat'ı bir kenara koyalım, İncil'i bir kenara koyalım. Siz gelin çizin bu inançlı insan modelini, dengeli insan modelini. Alternatif yok. Yani Kur'an'a karşı gelenler, dine karşı gelenler alternatif getirmiş olsalardı, din diye bir şey şimdi kalmamıştı. Ama maalesef alternatif yok. Nasıl açlığa çare yok, yani alternatif yok? Allah, insanı aç yaratmış ki kainattaki nimetleri tatsın, kemalatı anlasın, zevk alsın, ahirete göre bir yaşam hazırlasın kendine. Bunun alternatifi yok. Hülasa, din kelimesi farklı anlaşılıyor. Yani o özdeki din, kalpteki din birdir. Fıtrattaki din birdir. Herkesin kalbinde bir yaratıcıya sığınmak isteği esastır. Ebedi bir yaratıcıyı isteme esastır. Düzenli yaşamak esastır. Namusunu kıskanmak esastır. Din budur. Başkası başka şekillerde bunu yargılıyorsa o bizi ilgilendirmez. O kelimeye takılmış, manayı bilmiyor.